Aqua Park, Aqualand ve Dolphinlerden katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü Trizim programı her Çarşamba saat 10'da Radyo Aquapark, Aqua Park, Aqualand ve Dolphinlerden katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü Trizim programı başlıyor. merhabalar. Türkiye'nin aydınlık yüzü turizm programına hoş geldiniz. Ben Yerov Karabulut. Ben Erkan Yağcı. Hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Bugünkü yayınımızda turizm sektörünün yapısal sorunları ve bunların son günlerde sonuçlarını gösterdiği bazı iflaslar, satın almalar, el değiştirmelerle ilgili önemli gelişmeler var. Bunları aktarmak istiyoruz. Tabii ben konuya girmeden önce Erkan müsaade ederse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bugüne nasıl bir gelişme yolu izlenmiş, hükümetler döneminde Türkiye'ye neler önerilmiş ve Türkiye bunlardan hangilerini seçmiş, şu anda hangi durumda ve bu bunların bizim sektörümüzdeki uzantılarla ilgili çok kısa bir değerlendirme Hı -hı. yapmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk önlerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk başlarda ciddi bir sanayileşme, yatırım aşamalarından geçtikten sonra çok hızlı büyümeler kaydederek ee, hiç olmayan, sıfır noktasında olan bir ekonomiyi belli bir seviyeye getirdi. Ee, Atatürk dönemi izleyen dönemlerde de e, çeşitli hükümetler önceliklerini sanayiye, hizmetlere, ihracata dayalı gelişmeye vesaire birçok noktaya e, yoğunlaşarak bu gelişme yolunu takip etmek istediler. Ben kısa bir anekdotla bu şeyi somutlaştırmak istiyorum. Şimdi Menderes e, döneminde o zaman bir yatırım hamlesi düşünüyor, sanayileşme hamlesi düşünüyor ve o zamanki ABD'li yetkililerin önerdikleri bir cümle var. Ya siz bu ağır sanayi işlerini, imalat işlerini bırakın da bol bol yol yapın. Hizmet sektöründe yoğunlaşın, tekstilde yoğunlaşın gibi bir takım karşı çıkışlar oluyor. Yani Türkiye ne zaman sanayileşmek istese, kalkınmak istese önüne basit palyatif çözümler sunuyor. İşte Tekstil sürülüyor, turizm sürülüyor. Sonuç olarak bugünkü geldiğimiz noktada baktığımızda Turizm sektörü ülke ekonomisi içinde önemli bir ilmeğe, önemli bir noktaya gelmiş durumda. Türkiye'nin civarındaki ülkelere baktığınızda e, yine turizmin yavaş yavaş da olsa belli bir büyüklüğe geldiği, ülkelerin büyümesinde önemli bir etken olduğu görülüyor. Bugün sanayileşmiş ülkelerin e, turizm gelirlerinin veya turizm ekonomilerinin toplam ekonomi içinde payına baktığınızda %2-3 gibidir. Ama bizim gibi sanayileşme yolunda e, kısmen başarı kazanmış ülkelere baktığımızda turizmin payının 100, en az %20 ki o da bizdir e, %60'lara %70'lere kadar vardığını görüyor. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu bir ülke gelişme yolunu seçerken potansiyellerine kaynaklarına iyi bakmak ve kararını buna göre vermek zorundadır. El ne derse desin sonuçta biz yapabileceğimiz şeyi yapmalıyız. Şimdi bildiğiniz gibi ee, Avrupa turizm pazarında e, çok önemli bir markamız olan Öger Tur geçtiğimiz gün e, Avrupa'nın ikinci büyük turizm grubu olarak adlandırılan Thomas Cook grubuna satıldı. Yıllarda devam eden bir tartışma günlerindeki bir maddeydi bu. Öger gitti gidecek satıldı satılıyor falan diye konuşuluyordu. Oysa dün itibariyle bu kesinleşmiş durumda ve bizim e, nice emeklerle zorluklarla yarattığımız bir marka daha tarihe karışmış oluyor. Belki Öger ismi yaşayacak ama artık Öger'i yaratan insanlar Öger'i yaratan değerler, kişiler, kimlikler artık bu çatı altında olmayacaklar. Başka bir yapılanma olacak. Ertan Sen bir otelci olarak ki otelciler bu sektördeki birçok iflasların, satın almaların, birleşmelerin aynı zamanda finansörü gibi de duruyorlar. Çünkü hani ee, ödeme sıkıntısı yaşayan ajantaların uzun yıllar e, ki bunun için Öger'de vardı bir dönem biliyorum e, bunların borçlarının açıklarını finansmanızı siz otelciler aylarca yıllarca sesinizi çıkarmadan bunların borçlarının ötelenmesine razı oldunuz sence Öger'in satılması Türk hizmetlerinden niye ifade ediyor ve Türkiye ekonomisinin genel gelişme yoluna baktığında e, ne kazandık ne kaybettik Öncelikle tüm dinleyicilerimize ben iyi günler diliyorum. Öğretür'ün ve Tomasuk arasındaki e, ilişkiyi sen de belirttiğin gibi geçmiş yıllarda da dayanıyordu. Özellikle son dönemlerde de bu çok ayyuka çıkmıştı fakat bir türlü doğrulanmıyordu. Şunun i̇şte nihayetinde son e, iki gün içerisinde e, bu işlemin gerçekleştiği taraflarca açıklandı. Açıkçası şu böyle göre, görüyoruz olay açıkçası. Bir tane Türk firmasının Türk yerel Türk operatörünü yabancı bir operatörü satılma işlemi. Yani biraz Türk turizmi açıkçası biraz daha e, yabancı operatörler tarafından daha bir kontrol edilebilir hale geldiğinin bir sinyali bu. E, Tabi bir tarafı da olabilir. Olumsuz <gülüyor> e, taraflar da olabilir de burada önemli olan rekabet ortamının kaybolmaması gerekmesi. Yani e, pazarda özellikle Avrupa pazarında Almanya pazarında e, bir takım tekelleşmenin olmaması gerektiği yönünde bir açıkçası endişe, endişe değil de biraz şeyimiz var. Temkinli bir yaklaşımımız var. Açıkçası ÖER'in kalması ve faaliyetlere devam etmesi için senin de belirttiğin gibi otelciler bugüne kadar her türlü işte finansal ve borç ötelemeden başlayıp farklı farklı konularda birçok desteğini göster, göstermişlerdi. Göstermeye devam ediyorduk açıkçası. İşte en son zamanlarda kontratlarda da gereken ee, konuşmalar, tartışmalar, her şey yapıldı. Ee, artık sonuçta mal sahibi Öger kendisi, Öger ailesi onların bu kararı almalarına saygı duyulmamız lazım. Ee, umarım hayırlı olur. Ama açıkçası biraz da ben şeyi yaklaşıyorum, temkinli yaklaşıyorum. Tabii Öger e, benim açımdan e, ben 15-16 yıldır bu sektörün içinde sizleri takip eden haberci bir insan olarak Öger'in benim açımdan Öger gibi e, yapıların birkaç büyük önemi vardı. Bunlardan ilki, e, uluslararası turizm pazarında bizim yarattığımız çok fazla marka yok. Yani 10 tane sayabiliriz belki bugün ama bu 10 taneden kaçı hayatta diye baktığımız zaman belki yine diyebiliriz. Öger bu anlamda e, hani kuruluş itibariyle Almanya görünmesine rağmen Türk kökenli olmasından dolayı ve e, Alman pazarında özellikle Türkiye'ye gelen müşterilerin e, önemli bir payı var orada Öger'in. Dolayısıyla Öger'in hem marka değeri hem pazarda sizlere sağlayacağı alternatif hani büyük operatörler belki sizlere bir alternatif sunuyor sonuç olarak hem de e, turizm sektöründe neler yapılabilir az çok da olsa bir göstergesi olduğu için bu üç önemli noktadan Öger bence önemli bir yapılanmaydı, önemli bir şirketti e, daha önce biliyorsun bizim nazar gibi bir markamız vardı e, işte, büyük <gülüyor> kurumlara satıldıktan sonra kayboldu nazara anan yok, ismini geçiren yok Belki Öger'de de böyle bir talihsizliğe uzun vadede e, şey olacak, ismi kaybolacak ama e, dolayısıyla buna paralel olarak, hani Öger gelişmesine paralel olarak biz de biliyorsun geçen hafta e, yine e, bizim yurt dışındaki turopotrumuzdan Karia diye bir şirket vardı, bu e, daha çok Ukrayna e, kaynaklı pazarlardan turist getiriyorduk. Bu şirketimiz de maalesef hayatını son vermek durumunda kaldı. E, bu şirket yöneticilerince yaptığımız görüşmelerde pazardaki işte mantık dışı rekabetin bir takım şahsi yanlış hesaplamaların bir takım yatırım yatırımların yanlış plana yatırımların kendini buraya getirdiğini ama özellikle de pazardaki bu anlamsız bir yerde çok yoğun rekabetin sektöre zarar vermeye başladığını ve bu zararı giderek büyüyeceğini söylediler aslında ben de buna bir yapısal sorun gözüyle bakıyorum yani bizim ...daha önce içine girdiğimiz, geliştirdiğimiz... ...300-400 bin lira çıkardığımız... Işte ...Polonya pazarı vesaire işte ...Ukrayna pazarı, bunlar da ciddi yükselen pazarlardı. Bunları bir şekilde kendi elimizle... ...itiyoruz, dağıtıyoruz, parçalıyoruz. Ee, sen bu... ...iflas olayıyla birlikte... E, ...sektörün bu anlamda... ...yapısal bir sorun olduğunu düşünüyor musun? Çünkü yoğunlaştı bu iflaslar. Kesinlikle bir, bir sıkıntı var. Yani yapısal bir sıkıntı var ama mesela kare iflası açıkçası son dönemde ortaya çıkan bir gelişme değildi yani bunu daha önce seninle de konuştuğumuzda da söylemiştik yani bu son 1 yıl öncesinden e, belli bir şeydi yani olacak bir, bir şeydi hatta işte bir takım e, sinyaller sinyallerinde 2008 yılından beri veriyordu açıkçası görünen köyde kılavuz istemiyor maalesef öyle bir sıkıntılar var ki yani bir şeyin olma ihtimali ortaya çıkıyor sinyalleri çok çok açık bir şekilde ama Var olan e, hukuki altyapı, işte zor durumda olan firmaların hayatlarını sürdürmelerine bir şekilde olanak sağlıyor. Bu çok daha kötü bir şekilde sonuçlanıyor. Bence karioturun e, durumu da bu noktada. İşte en son rakamlarda 3.500 kişi e, e, işte ülkelerine geri dönme durumunda kalıyor vesaire. Ama bunların hepsini de e, otelci kesimi, otelci arkadaşlarımız çok ciddi bir şekilde destekleyerek bu iş çözülüyor. Tabii şu an ilginç şeyler oluyor açıkçası yani daha önce Joy'la başlayan işte Öğeri'deki bu el değişimi işte karyatör vesaire diğer ajantelerden bu kadar iyi giden bir sezonda da bunların böyle olması da açıkçası biraz manidar e, turist var ama ticari kanallık çok herhalde Şimdi o olay da biraz açıkçası oraya gidiyor yani daha sezonun ortasındayız açıkçası. Bugün yani, 10 Temmuz'un ortasında daha yeni geliyoruz. Bunların hepsi yaşanmaya başladı. Aslında biz bu sorunları 2006'da konuşuyorduk. 2006'daki sıkıntıda konuşuyorduk. Sonra 2008'de bir daha sıkıntıya girdik. Yine konuşuyorduk ve bu kadar e, karmaşık hale gelen piyasa, bu kadar güçsüz, güç kaybeden firmalar, ciddi batışlar, iflaslar bekliyorduk. Ama şimdi her şeyin iyi gittiği bir sezondan sonra, ha, 2010 daha iyi gidecek, beklentileri başlarken zamanda bu uyarılı yapan bazı arkadaşlar vardı. Sektördeki çoğu yönetici de bu arkadaşlara aforoz ettiler adeta. Hani sen niye bu kadar kötü konuşuyorsun? Ama o arkadaşlar yapısal bir sorun dile getiriyorlardı. Bu yapısal sorun nedir diye baktığımızda şimdi bunu devletin yetkili kurumları da söylüyorlar dönem dönem. İşte Merkez Bankası raporlarından da bu çıkıyor. Bu sektörün sermaye çok zayıf. Şimdi, şimdi şu anda şurada söylesem Türkiye'deki en büyük turizm grupların kayıtlı sermayeleri kaç lira diye çoğu kişi şaşırır. Yani e, yılda 1,5-2 milyon turist taşıyan bir şirketin kayıtlı sermayesi Bak da çok komik. Öbür taraftan hani bu COY olayında gördüğümüz gibi e, koca bir yapı iflas ediyor ama bu yapının ...geleceğiyle ilgili olarak ne olacağı... ...bu yapıda mağdur olanların ne olacağı ile ilgili... ...tek bir satır açıklamıyor. yok. İşte ama maalesef <gülüyor> sıkıntı burada zaten. Bunların hepsi yaşanan sıkıntılar. çok sen de biliyordun, ben de Biz ...bunu defalarca konuştuk ama maalesef... da birileri bunu delilendiremiyor. Yani bunu açık yerde konuşamıyoruz. Şimdi bizim turizm sektörü deyince hemen işte insanlar kalıp tanıtımı konuşuyor... İşte ...şuradaki tanıtım böyle olmalı... ...böyle yani böyle... ...hep e, işin şeyiyle uğraşıyoruz... E, güzel taraflarıyla konuşuyoruz ama gerçek sorunları maalesef ya cesaret edemiyoruz oraya bir sıkıntı var. Ya söyleyecek kelime bulamıyoruz ya da medeni cesaretimiz çok kısıtlı Yani biraz özel işte yapmamız lazım. Gerçekten sorunlar var. Ya yani bu sorunlar çözülmesi lazım. Ya senin de belirttiğin gibi kesinlikle ona yakışan sorunlar. Antalya turizminin altyapı olarak yani var olan yatırımların geldiği nokta olarak çok ciddi yani bu olmaması lazım. Bunlar önüne geçmemiz lazım çünkü burada çok ciddi bir yatırım var çok ciddi bir ekonomik avantajı var Antalya bölgesinde Türk turizminin. Tabii bu iflasların önüne de geçmemiz lazım. Burada yapılacak en iyi şey, en doğru şey hukuki altyapı. Yani 2-3 kişinin bir araya gelip de çok düşük bir sermaye olarak gidip de bir ajansacılık açmasını, işte sıkıntılarını bunlar oluyor maalesef. İşte son dönemde bu çek kanunları de bu işleri artık yani şey de yapıyor. Yani, hadi birilerinin mağdur olmaması için başkalarının mağduriyeti göz önüne alınır. Bu en son bence Çek Kanunu buna neden oldu. Yani senin canın yansın ama Çek de canı yanmasın noktasına getirdiler. Bunlar oturup çok ciddi tartışmamız lazım. Yani biraz da turizminde bu açıdan bakmamız lazım. Yoksa işte şuradaki tanıtım eksik olmuş, yok buradaki fuar güzel olmuş, buradaki fuar şey olmuş, artık bizim bu biraz da sığır şeyden çıkmamız lazım. Diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu Ögertür'ün e, Thomas Kuk'a verilmesiyle ilgili olarak önemli bir açıklama var. Thomas Cook grubunun başındaki e, Fontelanova bir açıklama yapmış. Ve şöyle bir cümle kurmuş. E, bu cümleyi okumak istiyorum. Çünkü e, Türkiye turizmleri ne yarattığını yıllarca farkında olmazlar. Belki bu cümleyi duydukansa farkında olurlar. Diyor ki Fontelanova Öger Tur gibi oturmuş ve itibarlı bir markayı oturmuş ve itibarlı bir markayı Thomas Cook grubuna dahil edeceğimiz için mutluyum bu cümle e, sıradan klişe bir cümle gibi geliyor insanlara ama Avrupa'nın göbeğinde dünya seyahat göbeğinde Türk turizminin bir alternatifi vardı bir alternatifi var. şu anda yok ve bu pazar çalışmalarını ben yıllardır yapıyorum kimin ne kadar pazar payı var bu işlerde diye şu anda Türkiye'ye gelen turistlerin e, %30'dan fazlasını yabancı tur getiriyorlar paket turdan bahsediyorum tabi ki Öger Türk'de aşağı yukarı bir %9'luk onluk payı vardı yolcu sayısı olarak baktığınızda. Dolayısıyla bu payın şu anda öbür tarafa geçtiğini düşünürseniz yabancı hakimiyeti burada %40'ların üzerine geçmiş durumda kalacak. Dolayısıyla böyle bir alternatif, böyle bir nefes alma borusunu biz kaybetmiş durumda gibiyiz şu anda. Hani olumlu, olumsuz açıdan bakacak olursak tabi olumlu yönleri de olabilir bunun birçok otelci açısından hani artık pazarlığı tek elden yapıp bitirmek gibi bir takım olumlu şeyler çok olumlu şey yön görmüyorum da fakat ben burada farklı bir noktadan da sana şey yapmak istiyorum bir noktayı belirtmek istiyorum şimdi <gülüyor> bu işte Thomas Cook tarafından bence akıllı bir e, işlem oldu yani Saturn, Mos, Royal gibi markanın e, belli bir pak sayısı, belli bir cirosı olan bir firmanın Thomas Cook bünyesine girmesi, Thomas Cook yöneticiler açısından düşündüğümde gayet mantıklı. Belki ben de olsam aynı şey yapardım. Öğr açısından baktığımdan ama bence de yapılmamız gereken bir işlem. Fakat Öğr'de de şöyle bir sıkıntı vardır. Şimdi siz bir firma kuruyorsunuz. Yatırımcı olduğunu siz düşünüyorlar yani sahibim. Ve sizin şirketinizde yaşadığınız sıkıntıların bir, bir, bir, bir, bir şeyini, finansmanını otelcilerden istiyorsunuz. Şimdi buna kadar mantıklı. Şimdi eğer bu kendi firmasını satmasının iki tane neden olduğunu varsa. Yani ya işte belli bir noktaya geldik. Artık eğer de işte biraz da şey noktasına, yani bir firmayı bir noktaya getiriyorsunuz. Artık benim bir yaşınız gereği. Artık siz de biraz daha rahat bir yaşam yaşamak istiyorsunuz. Ya yani biraz da elinizi içine çek bu, bu işten minli. Bunun sonucu olarak siz firmanızı devretmek istiyorsunuz. Bu gayet anlaşılabilir bir mantık. İkinci bir neden işte finansal sıkıntılarınız olabilir. Ya e artık işte bir nakit sıkıntınız oluyor. Ya yani çare kalmadan, yani başka bir çareniz olmadan siz bu firmayı devrediyorsunuz. İşte benim buradaki şeyim ee, diyoruz ya işte överin satılmaması daha iyi olurdu noktasında. Ama yani insanlar da firmalarındaki sıkıntıların faturasını o tercihler kesmesine kadar doğru bu noktada onu sana sormak istiyorum. Yani Moskova devleti de yani kimse zorlamadı da git Moskova devleti över. Yani bunun finansmanını da otelcilerden de beklemekte bence biraz haksızlık olurdu. Çünkü otelcilerin de kendi paralarını kazanması lazım. Ve belli bir çarkı döndürmesi lazım. Evet. Yani bir sene yaparsın, iki sene yaparsın ama üç sene de yapamazsın. Hı hı. Dolayısıyla yani bu e, öelim bence kendi başına aldığı bir şey. Yani bir ticari karar ya kendi hayatına devam edecek ya da devam ettirmeyecek. Ama bunu da otelcilerden de bir şey istemenin artık e, biraz sıkıntısını da ve yönteminde doğru olmadığını özellikle bekmek istiyorum. Yani, Umarım anlatabilirmişsindir. Zaten biz hani otelcilerden bu kadar şeyi sıklanan otelci kardeşlerimizden e, gidin e, Öger'i alın ve ona borç açın, kredi açın demiyoruz ama işte bu konuyla ilgili çalışan insanlar da vardı. Yani daha önceden Öger'in Thomas Cook'a satılması meselesi ortaya çıktığında e, bir grup otelci arkadaş gidip e, geldi görüşüp işte bir konsorsiyum çektiği bir şey yok Ögeri almak isterler ama bu olmadı ama bence burada şey olabileceği belki devlet <gülüyor> hükümet diyelim yani ben hükümet demek devlet Hı -hı. politikası olarak onun, turizmi hep ben gördüm olmasının gerektiğini düşünüyorum belki stratejik düşünüp farklı bir takım desteklemeler yapabilirdi <gülüyor> öyle bir şey olabilirdi ama zaten bu olay özellikle Türkiye'de son 5-6 yıla baktığında bu tüm sektörlerdeki yabancılaşma früyası yani maalesef bizim sektöre de yansıdı Tabi bir noktaya kadar yabancı sermayenin Türkiye gelmesi çok doğal olması ama tabi her şeyi de tarzına bırakmak lazım. E, sektörün geleceğini de düşünmemiz lazım. Tabi orada biz şimdi öger meselesi somut olunca e, söylüyoruz ama hani ben kendimi hatırlıyorum 95 yılından beri e, Krizim Bakanlığı'nın e, devlet veya hükümet meclindeki işte yüksek planlama kurulu gibi e, acilen toplanan, acilen ekonomik kararlar alan kurullarda hep gittiğinde önemli maddelerden biri de buydu. Tur operatörlerinin desteklenmesi. Şimdi Exim Bank olanakları var. Banka kredilerinin olanakları var. İşte bir de şimdi ihracatçı sayacaklar turizmcileri. Böyle bir kararname çıktı. Ama sonuçta baktığınızda pazarın ihtiyaçları yani Türkiye turizmin ihtiyaçlarını çok bu klişe raftır ötesine geçilmedi. Şimdi bugün Mısır'a baktığımızda charterların boş koltuklarını finanse ediyor. Tanıtımı, reklamı hiç kesmiyor. Ha, bunun sonucu Mısır bizim kadar turist mi Hayır ama dün 2 milyon turist ya Bugün 10 milyon. On on milyon, milyon, milyon geçmiş Aynen. durumda yani. Ee, belki birkaç sene sonra. O da 25-27 milyonları zorlayacak. Ee, yeni yatırımları var vesaire. Var. Şimdi o umudunu turizme önemli şekilde bağladığı için planları o şekilde geçiyor. Şimdi biz zaten turizmde kendimizi birincilikte görüyoruz. Ama baktığımız zaman biz birincilikte değiliz. Birincilikte olan bir ülkenin bu kadar ürün çeşidinin yanında satış ve pazarlama kanallarının da açık olması gerekiyor. Yani Öger gibi 10 tane bizim operatörün olması gerekiyordu. İspanya'nın var mı? Yok. Şimdi, o, şimdi başka bir realitesi de yani, Bizde vardı sattık da İspanya'da vardı da satmadı mı? İspanya'da da yok. Yunanistan'da da yok. Bakın bugün Yunanistan dediğimiz ülke e, neredeyse Tui ve Thomas Kukuk yüzde yüz bağlı bir ülkedir. İspanya belli oranda bağlıdır. Hani yakın Avrupa ülkelerinden paket tur dışı girişleri hesaba katmazsanız ama şöyle düşünün bizim ama işte 2030'ları düşündüm 2025'leri 2030'ları 2040'ları işte diyoruz bizim turist sayımız 50 milyonlara hedefliyor. Şimdi 50 milyon hedeflerken de e, tüm turistleri iki tane operatör getireceğini düşünmüyorum Yani onun için e, rekabet ortamının olması lazım. Yani birden fazla oyuncunun pazarda olması lazım kartilleşmenin önüne geçmemesi lazım. Şimdi bu konuyla ilgili olarak daha önce yani Yunanistan'da yazıyoruz. Yunanistan'a gelen turist sayısı 12 milyon, 13 milyon. 15 milyon her neyse ama. Sonuçta Yunanistan o ligde değil. O bir alt ligde kaldı ama şimdi Avrupa sektöründeki tur operatörlüğü yapılanmasını baktığım zaman 2000'li yılların 2000'li yıllara girerken bunlar bir Y modeli diye bir şey var sattılar ve bu Y modelini gerçekleştirmeye çalıştılar. İşte konaklamayı tur hava yolunu vesaireyi ele geçirip Destinasyonu yönetmen. Şimdi bu 2000'li yılların ortasında iflas etti. Satın aldıkları markaların üç çoğunu geri verdiler. Bu TUI, Thomas ve Ama bu TUI ve Thomas dediğimiz, bunun gibi büyük yapıların arkasına baksan yüzlerce marka var. Bu markaların da %60'ı, %70'i destinasyonlarda yaratılmış, üretilmiş. Bizim Öger gibi, Nazar gibi bir takım önemli markalar. Ve bunları toparladı bu adamlar. Şimdi pazarım da çok önemli bir e, talep kısmını ellerinde tutuyorlar. Ha, onlara baktığınız zaman onlar da rahat mı? Hayır. Onlar da şikayet ediyorlar. Kâr edemiyoruz. Kâr etmekle zorlanıyoruz diye. Ha, bu kadar büyük yapıların kâr etmesi bir anlamda zordur. Dedin ya pazarda alternatiflerin çıkması lazım. Nefes aldıracak bir yapılanmaların olması lazım. İşte bu tam da sektörün yapısal bir sorunu. Yani daha çok bizim ama Avrupa'nın da, dünyanın da, turizmle uğraşan her ülkenin de yapısal bir sorun bu. Satış nasıl yapılacak? Satıcı kim yapacak? Bunları bizim e, yani devlet politikası yaklaşımıyla yapmamız lazım. Eğer biz turizmi önemsiyorsak gerçekten önemsiyorsak ve bunu bir gelişme yolunda bir araç yan yolu görüyorsak böyle yapmamız lazım. Yani e, turizmde işler bu kadar dışa bağlandı da imalat sanayi çok iyi? O da 175 dışarıdaki ithalata bağlı üretimi ve satışı ve ihracatı. Yani bizim Türkiye kırımsın ta başta söylediğim gibi biz sanayileşecek miyiz? sanayileşmeyip biz hizmet hizmetçi mi olarak kalacağız kararının hala verilmemiş olması bu ülkede. Hani Atatürk bu zamanında vermiş bu kararı ama bu karardan dönülmüş. Şimdi her yere otoyol yapıyoruz. Her taraf çift yol oluyor. E bu çift yol ne getiriyor? İthal otomobil Ha Bunların bir kısmı fabrikası Türkiye'de diye bakılıyor. İyi güzel buna böyle güzel bakabiliriz ama özetinde geneline baktığımız zaman geneline baktığımız zaman Türkiye'nin var olan üretim gücünün ancak %20'sini falan kullanıyor Türkiye. O açıdan Hı. önemsiyorum. Ben dinleyeceğiz. Şimdi kısa bir ara vermek istiyoruz. Ee, daha sonra konularında devam edeceğiz. Aquapark, ve Dolphinlerden katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü RISM programı devam ediyor. yeniden merhaba ilk bölümde Türkiye'nin Aydın Öküzü Turizm Programı'nda Erkan'la beraber Öger'in Öger Tomasko'ya satılması Karyatür'ün ifrası konularını sektördeki temel sorunlarla birleştirip biraz yorumlamaya çalıştık Tabii sıkıntı çeken sadece bu üç şirket değil son günlerde turizm medyasında haberleri yapılan bir bronz tür operasyonunun duydurulması haberleri var ee, bunun yanında geçtiğimiz aylarda yine Estonya'dan çalışan çok turistin iflası vardı. Ee, yine işte bizim Türkiye e, önemli katrol olan e, OJ Turizm diye bir şirket vardı. Bunlar da iflas etti. Tabii onun öncesinde Joy grubunun iflas etmesi vardı. 2009 ve öncesinde de önemli iflaslar yaşanmış sektörde. Dolayısıyla bu sektör, bunların bir kısmı Hollanda'daki Türkiye kendi turap şirketleri, bir kısmında e, Türkiye'de doğup, yurt dışına açılıp oradan e, iflasını yapan şirketlerdi. Dolayısıyla biz bunların e, şahsi sorunlardan çok sektörün yapısal sorunları, pazarın yapısal sorunlarından e, kaynaklanan ama e, kişisel, e, yönetimsel hatalarla birleşerek e, kötü sonuçlara varmasıyla e, iflaslar ve elde hissilerin neden olduğunu yorumlamaya çalıştık. Tabii bunların Alta seyahat pazarında ve Türkiye seyahat pazarının etkilerinde el almaya çalıştık. Hem bu noktada şeye girmek istiyorlar. Yani artık sektörün de bir ol, yavaş yavaş seviyesine gelmiş durumdayız. Artık yani e, agentarlarla, operatörlerle, otelcilerin bir anlaşma yaptıklarında, ödemenin karşılığında artık bir e, teminatlarımız da alışkanlık haline gelmesi lazım. Şimdi bu da oturmadı sektörde. İşte mesela birbirleriyle otelcik kontrat yapıyorsunuz, karşında işte size 14 günlük, 20 günlük, bir ay, iki aylı ö, vadeli şey istiyorum. Işte, ödeme durumu. Işte. Ama o ödemenin karşılığında da garantiyi hiçbir şey yok. İşte söylediğimizde, yani bunu çoğu otelci arkadaşımız yaşıyor. İşte birbirimizi tanımıyor muyuz? Yani böyle hı hı. E, biraz e, argo terim olacak ama ahbab çavuş ilişkisi içerisinde. Hı hı. Yani profesyonellikten uzak. Yani uluslararası iş yapma mantığından uzak. Hı hı. İşte birbirimizi tanıyoruz. İşte bizim yanlışım olma, olmaz mantığından başlayarak hı hı. E, bize 14 gün, 20 gün, bir ay, e, 45 gün uavdet tanıyoruz. Vadenin sonunda da ödeme olmadığında işte biraz daha uzatalım, şunu yapalım, bunu yapalım. E, tabii birine sağlanan bir hak diğer operatöre örnek oluyor. O da bu sefer yani ödeme sıkıntısı olmayan ya da ödeme böyle bir olan bir operatörde, işte diğerine verildiği için o da istemeye başlıyor ve yani böyle şey bozuluyor yani zincir şeklinde sektördeki bu ödeme alışkanlığı bozuluyor yani bunun bir şekilde önüne geçmemiz lazım tabii işte daha önce de yaşadık yani birkaç tane şirketlerin iflası da oldu senin de belirttiğin gibi ee, ağızda da otelicini da mahkemedik yani ödeme garantisi yok karşında. şirket iflas ediyor İçeride bakiyesi var, müşterisi Hı -hı. var. Onu kim çözecek? Belli değil. Ben şu an e, oturup bunun çözülmesi lazım. Çok Hı -hı. önemli konu artık. Gerekirse yani bakanlığın da el atması lazım. Ve bunun artık bir noktaya gelmesi lazım. Hı -hı. Bunun en güzel örneği bence banka teminatları olacak. Yani Pratikte siz bunu ayırıyorsun zaten. Mesela şimdi iflas eden karyotora vaade tanımazken. E, atıyorum testi, odeon gibi bu şirketlere. Oturduğum, 45 gün vaade tanımıyorum sonuçta biraz da finansmanın gücü şirketin büyüklüğü bu işleri hani o, o ilişkileri belirleyici oluyor sonuçta e, sen Thomas Cook'a diyebilir misin? Bugün müşterin gibi ver parayı peşin diyebilir musun? Şöyle bir şey var ama yani şimdi bunu diyebilirsin hı hı. deme yöntemi farklı ama hı hı. Yani o, o dediği zaman onunla beraber yapman gereken birkaç tane işlem daha var yani ciharete her şey yapıyor ama bunun niyasal olarak yerine getirilmesi avantajı şu olacak. Şimdi bunu diyecek güçlü olan insanlar var. Diyemeyecek güçte olan insanlar var. Şimdi, çünkü bizim Antalya turizmi, Türk tüzümde. senin dediğin yönteminde iş yapacak. Bence ortaya sayısı 10 tane 15 tane. Daha fazlasına geçmez. Aksi diğer tarafta da sektörün %95'ini oluşturan ve bunu diyemeyecek güçte olan firmaları mağduriyet söz konusu olacak. Dolayısıyla yani güç meselesi yapmadan bunu Türkiye'nin turizminin bir hukuki altyapısı olarak ee, getirmek bence en faydalısı olacak. Dediğin çok doğru. Şurada bir örnektir bu. Senin, senin söylediğin şeyin yapılması gerektiğine bir örnektir. Biz de biliyorsun. Tek yetkili satıcılık diye bir savaş var. Turokluklar arasında. Şimdi bu tek yetkililik şeyin savunan bazı o arkadaşlar, Hani sorduğumuzda peki dedik sen tek yetkililik satıcılık X tur. X tur batarsa satmazsa ne yapacaksın? O benim arkadaşım. En önce benimkine özel demişti ve Başına geldi hem önce onunkini ödeyemedi. E, para mal, alacağını mal karşılığı almak zorunda kaldı. Yani, ama artık işte yani bizim Türkiye e, Türkiye Dünya Ligi'ndeyiz diyoruz. İşte dünyanın ilk 10 ülkesinden biri, biri diyoruz. E, bunun yanında da böyle e, çok amatörce e, ahbap çavuş ilişkisine dayanan bir şiaret yapmam için de Sakıncaları hep beraber söylüyorsun. Tabii bu sektöre zarar veriyor, İnsanlara zarar veriyor. İnsanın sektör olan bakışlarını da değiştiriyor maalesef. Onun için dikkatli olmamız lazım. Ee Erkan istersen e, şimdi daha değişik konuya geçelim. Tekli e, için e, bir şey konuşamadık e, yani e, genelde e, sesli konular e, konuş. Evet. Dolayısıyla e, biraz oran gencimayın bize seni ve şarkısını çağrıştırdı. Anasızlığımız ama şimdi dolayısıyla e, Antalya özelinde birkaç gündür bir tartışma var. E, Antalya'ya gelenler bilirler. Kemeri yönü doğru giderken hemen denizin ortasında küçük ada vardır. Buna Sıçan Adası denmiş Adı yıllardır böyle. Şimdi bu Sıçan Adası e, durup dururken bir gündem yarattı. E, bildiğiniz gibi bu Anadolu Ateşi'ni organize eden gösteri merkezine organize eden şahıslar e, biz de kendinden duymadık ama duyduğumuz kadarıyla bu Sıçan Adası'nı biz böyle bir gösteri alanına merkeze dönüştürelim diye e, bir fikir atmışlar ortaya. E, sonra bu fikirde e, Antalya Sanatma Vakfı başkanın sayın Nizamettin Şen de buranın tarihi doğal yapısından dolayı, daha çok doğal yapısından dolayı diyelim. Böyle bir yapılaşmanın burada olmasının mümkün olmadığını söylemiş. Ee, bazı tüccar gazeteci arkadaşlarımız da e, Nizamettin diye öküz altında buzağı aramakla suçluyorlar yazılarında. E, kimin öküz, kimin buza olduğunu bilmiyorum ama Sıçan Adası ile ilgili olarak e, ciddi bir planlama yapılması gerektiği konusunda ben kendi şahsi fikirlerimi anlatmak istiyorum. E, ben Yıllardır Antalya'da yaşıyorum ve daha önce de gelip gittiğimde bu ada hep e, özellikle akşam doğru gittiğinizde bu adada müthiş bir görsellik vardır o bölgede. Baktığınızda kıyıda. Buranın değerlendirmesi gerektiğini hep düşünmüşümdür ama bazı yerlerde değerlendirmeseniz de kendisi bir değerdir zaten. O görünümüyle, o görünümüyle bir değerdir. E, Erkan Sen bir turizmci olarak e, bu e, öküzü altında burada vesairesine kadar giden e, aşağılaşan bir tartışma da sıçan adasının gerçek değeri sence nedir? Burada ne yapılabilir? Yani sadece sıçan adası olarak bakmıyorum. Kemere kadar uzanan bu kıyılara bakıyorum. Dolayısıyla orada yapılaşma çok özgün. Kendine has yapıları var. Kendine has bir görselliği var. Doğal dengesi var, dokusu var. Tabii ben de bu tartışma açıkçası yani dururken ortaya çıkmış bir tartışma. İşte bir gösterinin sonunda işte tabii bize yazılanları söylüyoruz. İşte kokteylle açılan bir konu. Ee, i̇şte oraya bir şey yapalım. Gösteri merkezi yapalım diye işte e ben de kemere girerken hep o adayı görür. Gerçekten beğendiğim bir yada. Açıkçası ben de çok düşünmüşsüm orada neler yapılabilir diye. Çünkü şöyle bir temelde gerçek var. Yani bir yeri boş bırakmak o yer yapılacak bence en büyük kötülüktür. Yani, kötülük. yani koruma-kollama dengesi altında bir yeri kullanmak bence en doğrusu. Yani bizim de sürdürülebilir turizm ilkelerinden yola çıkarak. Hı hı. Yani sıcağın adası bence çok güzel bir yer. Yani oranın değerlendirmesi, kullanılması, en azından insanların orayı görmesi, yani uzaktan bakmak değil de yani görmesi, sağlamamız gerekiyor? Tabii bunun en başı koşulu oranın kültürel, tarihi, tarihsel ve doğasal değerlerine zarar vermeden bir projede kullanılmasına ben %100 destekliyorum. Benetler de iş işte gösteri merkezi yapılmasının açıkçası ben de şu hiç, yani biraz kafamda canlanmaya çalıştım ama hiç de olmadı bana. Yani neden böyle düşünce ortaya atadın? Yani böyle bir ihtiyaç da mı var Antalya'da biz mi bilmiyoruz? Açıkçası biraz şey yaptım ben yani e, anlam veremedim. İşte Hı -hı. bir yandan diyorlar cam töhmeti 40 orada öyle bir şeyler yapalım. Bence orada yapılması öyle ki daha doğru olabilir ama zaten şeyde bir gösteri yeri var. Ee, Hı -hı. Bu Aspendos'ta, Aspendos'un yakınında yeni Hı -hı. bir yer yapıldı zaten. Ne rezil bir yer olduğunu görsünler vatandaşlar. Sonuçta yapılmış bir yer. Evet. Yani or, şimdi oraya durup ki tekrar Sıçan Adası'na dönüyoruz. İşte bir tane hayalim var e demiş ilgili kişiler. Bir de i̇şte denizin ortasında öyle bir şey yapmak. Yani denizin ortasında her şey yapılabilir. Yani otel de yapılabilir. Yani yeter ki uygun bir proje olsun ve bir değer kalsın. Bence şu an önülen proje o Sıçan Adası'na bir değer katılacak. Artık Sıçan Adası getirilen projeye bence çok ciddi değer katılacaktır. Belki işin e, o öküz buzağı hikayesinin Hı -hı. altındaki esas değer de o. Bence oranın kullanılması gerekiyor. Ben karşılayayım ama bu projeyle değil. Şimdi <gülüyor> Antalya üzerinde <gülüyor> biliyorsun e, bu... Menderes Türel belediye başkanı olduğu dönemlerde yeni seçildi dönemlerde Petahtamınca gibi turizm yatırımcıları arkadaşlarımız çıkıp şey demişlerdi Antalya'yı Dubai'ye çevireceğiz. Burada yüzer metrelik Antalya temsil anıtlar, heykeller yapacağız falan gibi. İşte ben şu Lara'yı alsam buraya müthiş bir temalı park yaparım. Dünya buraya akar gibi. Bir takım beyanatlar verdi. Ee, şimdi ben bu yatırımları aşağılamak için bunları söylemiyorum. Ama Antalya'nın bir kimliği meselesi var. Antalya'nın henüz bir kimliği konusunda uzlaşılmış değil. Bence bu şantiye ve beton makineleridir Antalya şu anda kimliği. Ee, ama buradan çevirmek lazım. Yani bu Antalya'nın henüz bir kale içisi gibi bir bölge. Şu anda en yaptığım yer kale içi sayın seneler dinleyiciler. Yani bu bölgeyi bile bir turistik ürün haline getiremeyen Antalyalı yatırımcılar, aklı evvel insanlar şimdi Adası ile uğraşıyor. Antalya'yı Dubai'ye çevirecek. Bence bu arkadaşlar toplansınlar bir mizah dergisi çıkarsınlar. Adına da bir isim koysunlar. Neyse artık burada fikirlerini dans etsinler. Yoksa realitede bu sektörden binlerce insan ekmek yiyor. Böyle saçma sapan fikirlerle, önerilerle nereye varılacak ben açıkçası anlamıyorum. Ondan sonra da çıkıp eee meclisten hükümetten şuradan buradan hizmet ödülleri alıyorlar, onur ödülleri alıyorlar. Arkadaşım sen otel dikmek sorun değil ki. Sen ne değer katmışsın diye. Antalya'da e, 200'den fazla beş yıldız otel var. Buyurun gelin görün. Hepsinde insanlar çalışıyor. Doğudan şuradan buradan gelmiş. Bütün insan çalışıyor. Herkesin ekmek kapısı bu. Ama sen oturmuşsun, sıçan adasıyla uğraşıyorsun. Bu insanlar haklarıyla uğraşsana. Bu sektörün Onlarca ajente batmış. Öger satılmış. Bunların uğrunda mı insanların? Ama e, gazetecilerin tüccar olduğu, siyasetçilerin başka bir şey olduğu bir ülkede dolayısıyla e, sıçanası gibi bir değerin bence e, ciddi bir planlama istiyorlar. Ciddi bir planlamayı. Öyle sadece kendi başına bir ada değil orası. Uzaktan şöyle bakanlar bilir. Arka plandaki dağlarıyla, ormanlarıyla, kıyılarıyla, vatandaşın denize girdiği yerlerle orası ayrı bir alan, ayrı bir noktadır. Bence zaten biz de şöyle yapalım. Yani bu olayı da biz çok kaydı değeri almayalım. Evet. Çok mantıklı bir şey de değil. Evet. İşte biri aklına evvel de gibi çıkıyor biri. Orada işte böyle de bir şey yapalım. Yani ee, bir tane belki tam uygun olmayacak ama söylemekten de kaçırmamak lazım. denelim biri kuruya bir taş atmış 40 tane evet. çıkarmaya çalışıyor. Biz de işe şey yapmıyor Yani işte biz de bunu bugünün COVID fukrası olarak geçelim şu şişen <gülüyor> hikayesini. Evet. Öyle de bırakalım. Çok değer, değer vermeyelim. Evet, şimdi iyi bir haber var. onu aktaralım da. Bu yıllardır e, kangren olmuş bir sorun vardı. Gazipaşa Havalimanı oldu oluyor kalktı kalkıyor iniyor derken şimdi ilk uçağı bu hafta indirdik oraya bir borocetin uçağı indi küçük ölçekli bir 60-70 bir uçak indi inenler bayram ettiler tabi gözlemdik ışıkları falan gözük fotoğraflarda bir sevinç var Kazipaşa bölgesi için bu havalimanı çok önemli bir şey unsur yıllardır hep hani Antalya havalimanı işleten şahısların burayı yaptırmadığı ile ilgili bir sürü dedikodu ıvır, ıvır konu konuşulu ama böyle bir havalimanı Alanya bölgesi açısından, Gazipaşa ve biraz daha ötesine baktığın zaman e, çok önemli olduğunu görüyorum ben. Teknik problemlerin aşıldığı, hatta de bir miktar daha uzatılacağı söyleniyor. Dolayısıyla buraya şu anda büyük Büyükköy'lerin uçaklarının inemeyeceği ama uzun vazede belki da sağlanabileceği söyleniyor. E, sen bu, bu konuya nasıl bakıyorsun? E, sence başlar mı burada bir hareket? Ya tabii biraz bu uzun sonuklu bir iş bence. Yani Gazipaşa Havalimanı. Yani sana şöyle diyeyim mi? Olacak. Ama önümüzdeki 2-3 yılında mı olacak, 10 yıl içinde mi olacak, biraz daha sonra bence çok kısa vadede çok şey beklememek lazım. Çünkü gerçekten havaalanın altyapısı çok önemli bir şey, yani sadece pis yapmakla iş bitmiyor. Oranın ek binaları vardır, transferi vardır, yani çok para gerektiren, yatırım gerektiren bir iş. Hı. Antalya'daki örneği yaşıyoruz, yani çok ciddi paralar yatırıldı. Tabii olay biraz duygusal bakılıyor her taraf, Hı. büyük ihtimalle Ananya tarafından oradan da biraz daha sakin bakılması lazım. İşte Borajet inmiş. Yani bu tür özel şirketlerin inmesinde hiçbir sakınca da yok. Borajet'te zaten küçük gövdeli hı hı. uçaklar inebilir. Ee, sevindirici bir gelişme. Tabii biz her zaman şey bakıyoruz. Yani Türkiye'ye biz bir gün 50 milyon turisti getireceğiz. İşte bunun en önemli lokomotifi olacak. İşte 20 milyonları aşacak bir e, potansiyele sahip olacak. E, bu öyle olduğu zaman da e, ikinci bir havalimanına ihtiyaç olacaktır. Hı hı. Günü geldiğinde de Gazipaşa kullanılacaktır. Şimdi ben Gazi Paşa'nın biraz da ötesine geçmek istiyorum. Belki bunu gelecek hafta inceleriz. Önemli bir konu var. Önemli bir şey oluyor Gazi Paşa'nın biraz ilerisinde. Mersin'e doğru gittiğimizde Tersus Kazanlı bölgesinde bir sahil var. Beyaz kum bir mevki var orada. Bu mevki Turizm Bakanlığı daha önce turizm alanı ilan etmişti. Şimdi bu alanda 7500-8000 dolayında yeni bir yatak yapılacak burada ben ama hâlen araya gireyim de Hı -hı. ya ben de anlamıyorum şu bizim şeyleri yani açık gazetelere bakıyorsun demeçlere bakıyorsun işte Türkiye kriptozindenden kurtulmalı işte Hı -hı. alternatif geçimli lazım Hı -hı. E bu bir yanda böyle bir şey var e diğer taraflarına bakıyorsun yeni bölgeler açılıyor sadece i̇şte biz kriptozinden yapacağız diyor şimdi ben de sana soruyorum bu ne peris ne lanatır <gülüyor> şimdi Merhaba, ne diyorsun <gülüyor> şimdi e, turizm Bakanlığı'nın geçmiş yıllarda açıkladığı turizm alan ve merkezleri vardı 10 tane İşte işte İzmir'den e, Çanakkale'den başlayıp Mersin'e kadar uzanan ötesine geçen yeni turizm kentleri bölgeleri oluşturdu. Bir birçok projeler vardı bunların bir kısmında belli aşamaları yapıldı ama bir yandan da e, turizm alan ve bölgeleri diye ilan ettikleri sadece turistik yapıların yapılanmanın olacağı yerler edilmiş. bunlardan bir tanesi Mersin Tarsus Kazanlı Bölgesi şimdi buradaki yatırımlarla görüşüyorum bir haftadır ee, burada e, aşağı yukarı bir e, 400-500 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu ve 4 500 otellerle, işte adet golf sahası e, ve günübirlik alanlar diye ciddi bir alan planlanmış. E, hizmet içeriğine neler olacak? Baktığınız zaman yatırımla anlattı. Sadece kıyı turizmi olmayacak. İşte kongre var, sağlık turizmi var. E, Civarındaki köyler de içine katabilirlerse ekoturizm çiftlik turizmi daha arkadaki e, Toros dağlarıyla yiyor kış ve yayla türlüyle düşünülüyor. Geriye doğru uzanan geniş bir bantta e, ciddi bir şey planlama yürüyor şu an. Yani inşaatlar falan başlandı. Herkes projelerini yapıyor, açıklığını yapıyor. Burada bir e, benim tahminim en az 8 bin yeni yatakta yiyecek. Bu dediğin anlamda olumsuzlukları hani, Türkiye Türiğinin politikasının bakış açısından bir olumsuzlukları beraber de getirecek olsa da Yeni bir alan, sıfırdan bir belek bölgesi gibi planlı fakat belekten daha kapsamlı plan içeriği olan, çevresini de düşünen, köyünün, kasabasını, deresini, suyunu da düşünen, en azından sonra yatırımlar fikri böyle, geniş kapsamlı bir şey. Yani orada çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceklerini. bunun için uğraştıklarına ve sadece doğayla uyumlu, yani ciddi bir tema, doğa teması doğayla beraber arada, o bölgenin kültürel, tarihi, dinsel öğelerinin de işleneceği önemli bir merkez üretileceğini söylüyorlar. Bence e, Türkiye Turizmi açısından e, Güney Antalya e, projesi ve Belek projesinden sonra bence üçüncü önemli e, proje olacak burası. Eğer e, şu anki vizyon de, de, devam edebilirse 2014 yılında aç, açılması planlanıyor. Bölgenin işletmelerinin i̇şte, açılması bekleniyor. Eğer burası tahmin edildiği gibi planlandığı gibi yürürse şu anda kimsenin düşünmediği kadar ciddi bir turizm bölgesi ortaya çıkacak. Bu Gazipaşa'dan buraya geldim. Çünkü Gazipaşa'daki havalimanı Adana-Mersin Adana -Mersin sınırında da yeni bir havalimanı planlanıyor. Bu turizm bölgesinin devreye girmesi beraber Ulaştırma Bakanı'nın böyle bir planı var. Buraya uluslararası standartlarda bir orta ölçekli bildiğim bir havalimanı yapılacak. Yani hem Gazipaşa hem Mersin hem Antalya düşündüğün zaman Kıyı ciddi bir ulaştırma şey e, artmış. kapasitesi artmış olacak o anlamda ben önemli yani Tabii önemli bir proje yani olmasında fayda var ama deminki çok dikkatli olmak lazım zamanı gelince yapmak lazım şimdi var olmayan bir talebi yaratmak da açıkçası biraz zor yani biliyorsunuz bizim Hı -hı. çok sirbazız konuda yani olmayan bir şekilde bir şey koyuyoruz ondan sonra gelir diyoruz Hı -hı. yani o yurt dışında da çok pazarlama da da açıkçası açık kuraldır yani Hı -hı. var olmayan bir talebi yaratamazsınız. Yani, Dolayısıyla çok e, iyi ekle etmek lazım iyi düşürmek lazım Tamam çok güzel bir bölge olabilir ama ondan hı. önce Her zaman biz düşünmemiz gereken konu Nasıl satacağız Ve kim satacak şimdi Bunları düşünmeden tamam bölge çok güzel olabilir Ürün çok güzel olabilir Ama ondan önce yani işin ticari başarısı olmadığı zaman da Onun getireceği e, Dezavantajları da düşünmemiz lazım Zaten tur röportörlerinin Bakış da yani, yani bir yere gittikleri zaman Burada kaç adet yatak var diye soruyorlar işte 10.000'den az yatak varsa olmaz diyorlar mesela o bölge için. İşte Kıbrıs'ta bazı bölgeler için böyle söyleniyor. E, Tropatörler de gelmiş bu bölgeyi incelemiş. Mersin'e bu bölgeyi incelemişler. Hoşlarına gitmiş. Olur demişler bir şekilde. Ya, hallederiz. E, yaklaşımı olmuş. E, onlar daha çok şu anda kendini tanıtarak, önce bir tanıtım ağırlık vererek. Yurt Yurtdışındaki iş yapma içinde biliyorsun ticari hiçbir zaman acama olmaz. Hı hı. Ya bakarız ederiz denir ama e, sonra ticari şey olmadı zanda. da e, olmadı. Yatırımlarımızı almadık derler. Ve için içinden çıkarlar. Bence dikkatli olmak lazım. Ee, bir son konumuz var Erkan. O da her zamanki gibi, her yaz klasik haberler gibi. Şimdi bu gene vergi denetimleri arttırılacak. İşte maliye gene elemanlarını sahaya saldı. Hatta haberler şöyle yapılıyor. Maliyeciler tatile çıktı falan gibi otellerde tatil yapacak gibi haberler yapılıyor. Hakikaten bu denetimlerin bir <gülüyor> kıymet harbiyesi var mıdır? Şöyle dedim yani. Bizim sektördeki Aksız rekabeti önleyecek her türlü uygulamanın önüne geçilmesini ni açıkçası ben şahsen destekliyorum. Yani işte vergi denetimi, sigorta denetimi olsun, çalışma güvenliği olsun, gıda denetimi olsun taburun hepsi son derece önemli. Fakat buradaki tek konu yani işte sabah bir denetmen geliyor, öğlen bir ayrı bir denetmen, geliyor, akşam ayrı bir denetmen. Yani bu kadar bizim yoğun bir operasyon içerisinde. De, Böyle insanı bezdirecek ya da insanlara vaktini alacak denetimlerinde artık bir disiplin edilmesi lazım. Yine diyorum ya bu denetimler çok önemli olması lazım. Bizim için şöyle önemli, haksız rekabetin oradan kalkması lazım. Hı hı. Dolayısıyla varsa eksik bu uygulama, bunun önüne geçirmezsen, turizm sektöründe bizim sektörümüzde, hizmet sektöründe en önemli şey insan. Ve insanların huzurunu, mutluluğunu sağlayacak, e, uygulamaları sağlamamız lazım. Bunun aksine neden olacak her türlü uygulamaların önüne geçilmesi lazım ve bunun da e, cezai yaptırımları olması gerekiyor. Bunun için denetim gerek. Hı hı. Ama bunların ya işte hadi yüksek sezon şimdi denetliyorum değil de daha önce de bunu söylemiştim. 12 ay yani bir sistematik anlayış, sistematik bir şimdi belli dönemlerde bu denetimler yapılabilir. Yani hadi Hazreti Musa ile bu denetimde olmaması lazım. Yani yapıyorsanız bu denetimi, o de yapacaksınız, hatta da yapacaksınız. Senenin belli yıllarında yapacaksınız ki sistematik bir şekilde devam etsin. Ve bıktırmadan e, ve işte yani ne güzel işte işler de güzel. Hadi biz bu işten bir şeyler çıkaralım mantığıyla da bakmamak lazım. Yani evet. bu denetimlerin yine kendin iyi ve benim sistematik çerçevesinde olması lazım. Bence ben öyle düşünüyorum. Ayrıca da ben dediğim gibi destekliyorum. Yani haksız rekabetleri engellemek lazım. Sektöre yakışmayan uygulamalarını da önüne geçmemiz lazım. Bu da zaten hükümetlerin, devletlerin görevi. Hadi bir oteljen bunları duymak çok güzel bir şey. Böyle yani. olması lazım. Teşekkür ediyoruz. E, Sayın Rabi Vaktim'le izledik. Bu haftalık programımız burada sona eriyor. E, Hepinize iyi günler mutlu haftalar diliyoruz. Evet iyi günler, mutlu haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Till I say she ve Dolphin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzü prison programı